bu Esad Efendi Hazretleri'nin, Esad Erbil Hazretleri'nin işte hayatından, hayatıyla alakalı bölümde Kelam Dergâh'ın şeyhliğine kadar evet. e, gelmiştik. Bu Kelam Dergâh'ındaki şeyhliğinden, e, Kelam Dergâh'ındaki yaptığı Fa faaliyetlerden e, bahsedebilir misiniz? Şeytan Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecmain. Evet, Esad Erbil Hazretleri,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 Kelam Dergahı İstanbul'un belki de en çok yani e, Uğraki diyebiliriz evet, değil hocam? Yani büyük insanların en çok e, ziyaret edilen, edilen Kelami yani. Dergahı. Bu yani. dönemde meşhur yani. Yani yemek yediriliyor, misafirler kalıyor, misafirler ağırlanıyor, zikir çekiliyor, kadir Zikri yapılıyor, Nakşibendi Zikri yapılıyor, devlet erkanı geliyor, askerler geliyor, esnaf, manav, bakkal, demirci, bakırcı onlar geliyor.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 Verilecek tek ders Allah vardır. Allah birdir. Allah'a inanıyoruz ve seviyoruz. Gerek alan dersler bu dersin hep gölgesidir. Esas dersimiz bu. Başka bir ders yok. tu billah. Bitti. Yani Seni bulan neyi kaybetti, seni kaybeden neyi buldu diyor hocam. O kadar. O kadar. Allah'ı bulan. Yani. Hacı Bayram Hazretler de bunu yapmış. Az önce de, bir önceki dersimde anlattığım gibi. Esad Erbil de bunu yapmış. Evliyaullah, Şeyh Efendiler hep bunu yapıyor. Osman da yaptığı bize bu. Allah sevgisini vermek. Başka bir şey yok. Bizi o kurtaracak. Yani Allah diyen mahrum kalmaz nihayet. Son de bir Allah demek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 E tabi üç saat e, fakir verdiğimiz dersi dinledi. Dersen çıktıktan sonra dedi ki, ''Hocam tasavvuf bu mu?'' dedi. ''Evet bu.'' dedim. ''Biz böyle bilmiyorduk bunu.'' dedi. Yani anlattığınız bu tasavvuf hem kafam anladı hem de kalbimde hissetti dedi. ''Şu piyazdaki tasavvuf tasavvuf değil. Bu çok ters geliyor bana.'' dedi. Ama şu anlattıklarınız Allah'a anlattınız. Kalbi anlattınız. Allah'ı söylemeye anlattınız. Allah'a anlattınız. Putları anlattınız.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 Dün söylenecekler söylendi. Bugün yeni bir gün. Bugün yeni bir şeyler söylemek lazım. İnsanlar bayat eti istemiyor, taze et istiyor. Fikirler taze ama ifade ediş üslubu, stili, tarzı, şekli o bayatladı. Bugünkü dil dünkü dil değil. Dünkü dilde ısrar etmeyiniz. Ya ben bunu söylerken Osmanlıca kelimeleri atan da uydurmuşsa o manada söylemiyorum ben bunu. Fikirlere giydirilen elbise onu kastediyorum. Evet.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 Yani noktayı süvedaya giriş, insanın başladığı ilk noktaya dönüş, zikri vurduğumuz yer. Kur'an'ın insanın son memesinin dört parmak altında o noktaya noktayı süvede derler. İnsanın giriş kapısı orası. Biz bir pınar ırmaksak, çıktığı yer kaynak orası. Kaynaktaki asli israflığa dönüş. Orada karanlık. O karanlığa girdin mi? Kur'an'ın yani, Kur da indiği yer değil mi hocam? Kur'an-ı Kerim'de indiği yer var mi? zaten.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 Bu Sadr Efendi Hazretlerinin de tasavvuf anlatırken hocam, hep Kur'an ve Sünnet merkezi anlatıyor diyor mi? Yani Kur'an ve Sünnet referanslı. Özellikle işte Ver taküm minküm ümetün ve umuruna bil maruf. sizin içinizden iyi emreden kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun diye bahsediyor. Evet. Yani o o topluluktan bahsederken işte bir sufileri e, anlatıyor yani sufilerin bu şekilde bir topluluk olduğundan bahsediyor. Evet doğru. Yani, doğru. Evet. Tasavvufun anlatılması da işte yani e, karşıdaki muhatap kitleye göre olması gerekiyor herhalde değil mi hocam? Evet doğru. E, Dediğimiz gibi bir kere yaşamak lazım önce. Yaşamayı heves etmek lazım. Yaşamayı heves edince o yaşantı zaten yetere kadar mesajı iletiyor ama rasyonalist bir insana yaşamak tesir etmiyor. Mutlaka anlatmak da gerekiyor ki peygamberimiz sahabeye sohbet ettiği için sahabeye sohbet edenler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 Fatih semtindeki halıcılarda bulunan Feyzullah Efendi dergahına da devam ediyor. Yani o dergahta da dersler veriyor. Diğer tarikatların dergahına çünkü onun gibi tasavvufu anlatabilecek insan İstanbul'da fazla yok yani. Seviyor üst olduğu için başka yerlere de gidiyor. Onlara da ders veriyor. Onlara da anlatıyor. kalvet özellikle evet. bu İstanbul'a geldiğinde Küçük Hüseyin Efendi'nin dergahında kalıyor. Evet. Hocam. Evet. Ama Hüseyin Efendi'nin bazı işte o Karlvet'in sorularına vermiş olduğu cevaplar e, kendini yetersiz görüyor belki. Evet. E, Esad Efendi'ye yönlendiriyor. Tabii küçük, <gülüyor> Hüseyin, küçük Hüseyin Efendi Hazretleri e, Avrupa, Avrupa'dan gelen Karlvet'i antropologdur o, sosyologdur. Bir diyor ki siz Esad erbil Hazretleri'nden dergahına gidin. Aradığınız orada bulacaksınız diyor. Referans olarak Mareşal Fevzi Çakmak'ın şeyhi Küçük Hüseyin Efendi Esad erbil Hazretleri'ne yoruluyor. Ve Mareşal Fevzi Çakmak da O küçük Hüseyin Efendi 1921 veya 25 senesinde vefat ettiğinde 125 sene yaşamıştır. Ankara Bey Pazarlı'dır. Vefat edince Feviz Çakmak Esad-ı Elbihazitlerine etmiştir. Ve de vefat ederken müridi Feviz Çakmak müdahale etmemiştir. Necip Fazıl da bunu acı acı eleştirmiştir. Son devrin Din Mazlumları adlı eserinde. Oralara da sene gelecek inşallah. Evet, kıymetli Erkam dinleyenleri, Profesör Doktor Ethem Cebeciloğlu hocamızla birlikte...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 Ee, anlatmıştı. Ee, o Ada pazarında pehlivan amca vardı. Pehlivan amca çok böyle cesur bir insan, e, duyuşlu bir insan. Esader Bey Hazretleri'nin eski müritlerinden ve Menemen'de hapishanede de yapmıştır. O şöyle anlatıyor. Diyor ki pehlivan amca Ada pazarından Menemen'de diyor, hapishanede bir tevcüt vakti saat 02.30'da Abdurrahman Gürses Efendi yataktan kalktı. Hapishanede kaldığımız kodeste su yoktu. Elini duvara vurarak teyemmümle abdest aldı. Su olmadığı zaman fe innem tecdu maen fe Su yoksa toprakla abdest alınız. Teyemmümle abdest aldıktan sonra Abdurrahman efendi, Abdurrahman Gülses efendi Kur'an okumak coğrafyası yasak olmasına rağmen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 Ya Allah, Ya Muntakim, Ya Allah, Allah intikamını alacaktır. Bu Abdurrahman Gülses hocam, hocam zannediyorum Sami Efendi ile alakalı bir hatrasından, siz e, sohbetlerinizle bahsediyorsunuz, yani bir süre Kur'an okumaması ile alakalı, bazı aşırı şerif okuyormuş zannediyorum, böyle e, namazlar, ha, onu, namazlardan sonra eğer yeri gelmiş Evet, efendim, bu Esad Erimli Hazretleri kitabını bu, ben 30 yılda hazırladım.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 Hedefi güzel okuyup da cemaatin Allah diye bağırması değil. Ey Rabbim, Kur'an sana okuyorum. Sen beğeniyor musun? Edası içinde okumasını. Yani Allah rızası için, kul rızası için değil. Bugün hafızların, buradan alacağı çok dersler var. Bu bütün hafızların başıydı Türkiye'de. Ha, tamam. Reis-ül idi. Evet. Ve böyle bir eğitimden geçmiş Sami Efendi Hazretleri zamanında. Yani bir deriş yani değil mi? Deriş, Kelami Dergahı'nda yıllarca namaz kıldırmış. Esad-ı Erbe imamı. Evet. Kelami dergahının imamı. Ve Abdurrahman Efendi, Sami Efendi Hazretleri, Kuddüs'e sürruh, emir verdiği zaman Koran okumayı kesiyor. Tabi cemaatte bir şey diyemiyor. Yani büyük bir hoca, hocam niye okumuyorsunuz falan da diyemiyor. Diğer hocalar okumaya devam ediyor. Ama Abdurrahman Gülses okumuyor. Ona emir öyle verilmiş. Tabi bir insana bu şekilde alıştığı bir şeyi ve putlaştırdığı bir şeyi, balta keserseniz,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 O da olur efendim diyor. Ertesi gün sabah namazından sonra Lezi okunacaktır. İşte Lev Enzelnâ'dan veya La Yestevi'den başlayacaktır. Şöyle, tabi bir senenin beri hiç okumamış. Bir avuz besmele çıkıyor ama sesi titriyor. Lezi derken kısılıyor. İşte Huvallâhüllezi la ilahe illahu falan kısılıyor. Bir daha okuyor, kısılıyor. Bide vallahi la ilahe illallah alimul gaybi biş-şedâ. Hu'rrahmanur. Hıçkırarak ağlamaya başlıyor. Cemaatten görenler, Abdurrahim efendi ne oldu anlayamadık ama yarım saat ağladı mihrapta. Cemaat de onunla beraber ağladı diyor. Ne oldu diye sorduklarında, bir sene Kur'an okumayıp da bir sene sonra Kur'an-ı Kerim'i okuduğum zaman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 Ben sana bir söz söyledim kızdın. Niye? Aslında sen kendine kızıyorsun. Kendini bende, benim sözümde kendini buluyorsun. Kızdığın sensin sen. Dön kendine bak. Kendi o nuhsanını gider bakayım. Ben seni analiz ediyorum. Seni terapi ediyorum. İyileştirmeye çalışıyorum Nuksanını Böyle psikolojik tedavi konularında epeyce bir mesele. Bıraktık artık onları gençlik yıllarında çok uğraşıyor. Ve kafam da çok ağrıyordu bu yüzden. Zordur. Mürşid-i acaba hangi yükleri çekiyor? Bizden yani üst üç konuştuk bir insanız. Onlar acaba nasıl sıkıntılar çöküyor? Anlaması yani müşkül. Yani hoca efendinin kendini görememesi, sanat Hazretleri'nin böyle bir Allah, yönlendirmesi bak, tabii, önemli bak. yani. Hadis şeride Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin Ramuzül hadisinde okudum. Bir hadis şeride ki dört veya beş hadis de var bu. Allah bir kulunu cennete koyacaksa ona kendi karanlıklarını, kendi noksanlıklarını gösterir, yüzleştirir diyor. Müşiri kamil aynı oluyor hocam burada. Aynen, tabii aynen. rehberlik. Aynen. Yani, tabii. Rehberlik. Allah bir kulunu cehenneme atacaksa kendi karanlıklarıyla değil başkasının karanlıklarıyla meşgul eder dedukodusuyla meşgul eder diyor. İnsanlar hep başkasıyla meşgul. Hiç kendisiyle uğraşan yok. İnsanlar zannediyor ki ahirette başka senin kitabını verecek. Onu okuyacağım. Hayır sana senin kitabını verilecek. Sana senin kitabını okutturacak. İkra kitabe ve kefa bi nefse kelio maaleki hasiba oku kitabını diyecekler. mali hazel kitap.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 Yani sende Kur'an-ı Kerim okuma üslup putlaştırması var. Ben onu tedavi ediyorum diye konuşmuyor. Kur'an'ı kes diyor bir sene okutturmuyor. Bir sene sonra, sonra okuyor, hüngür hüngür alıyor. Daha önce okudu Kur'an-ı Kerim'i Allah için okumadığını fark ediyor Abdurman Gürses. Bunu bütün amellerimize şumullendirelim. Her şeyimizi buna göre bir ayna yapalım.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 kendi seksiyonunda, kendi bölümünde, kendi kulvarında yaşadı. E bizim kulvarlarımız ne? Yani i̇badet yapıyoruz ama kim e, için kim için yapıyoruz? yani? İba i̇badet bile olsa yapıyoruz. İbadet bile olsa. İbadet bile olsa Allah rızası için yapmak Bunlar incelikler tabi. Büyük satlar böyle önüne gelen malzemeyi terbiye etmişler. Allah o terbiyeden bizleri mahrum etmesin. mürşid kamiller olmasa inanın halimiz harap. Yani